...hezimetten zafere. Bu üçüncü tablodaki yine mutlak bir zaferdi. Zaferdi zira düşman ricaat etmiş... ...Müslümanlar da onları kovalamışlardı. Vaka Ebu Süfyan yeni bir tarruza niyetlenmişti ama... Sapan bin Ümeyye... ...ya Ebu Süfyan geri dönelim... Zira Muhammed'e onların hepsini öldürmeden ulaşmamız mümkün değildir. Şimdi bir zafer kazandık, bunu hezimete çevirmeyelim diyerek, onu bu akıbeti şüpheli hareketten vazgeçirmişti. Aslında o da aynı kanaatteydi ve Mekke'ye doğru yola koyuldular. Mağlubiyet gibi görünen bir durumdan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, adeta yeniden parlak bir zafer kazanmıştı. Bununla da kader, sanki sahabeye şöyle bir ders veriyordu. Allah Celle Celaluhu, Habibine doğrudan doğruya kendi inayet ve keremiyle muvaffakiyetler bahşetmektedir. Sizin kılıçlarınız sadece birer sebeptir ve zevahir açısından vardır. Yoksa Resulünü zaferden zafere ulaştıran, ...sadece ve sadece Allah'tır. Celle Celaluhu. İşte Uhud'un hem başında... ...ve hem de neticesinde elde edilen zaferler... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilsin diye... ...arada öyle muvakkat bir sarsıntı yaşanmıştı. Fakat Allah Celle Celaluhu... ...bu en zor şartlarda dahi... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yalnız bırakmamış... Ve O'na vaad ettiği nusreti vermiştir ki, ayet bu hususu şöyle dile getirmektedir. وَلَقَدَ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُم Thumma sırfakum onlarmı yabatariyakum, ve laqad ıafâ onlarmı, ve Allah ızafzlı onlarmı. İbtuçgiddun, ve la telun, ve la ahdın, ve Rasul ıdğuukum fi achrakum, fathabakum ghamm bi ghamm likeila tağzenu ala ma fatakum, ve ki Allah size verdiği sözde durdu onun izniyle kafirleri kırıp biçiyordunuz ama Allah size arzuladığınız zaferi gösterdikten sonra gevşeyip bu hususta nizaha düştünüz ve isyan ettiniz sizden kimi dünyayı kimi ahireti istiyordu derken denemek için Allah sizi geri çevirip bozguna uğrattı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 152-153 Allah'la sizin aranızda mukavele vardır. O Ve evfu bi ahdi ufi bi ahdikum Siz bana verdiğiniz sözde durun, ben de sözümü yerine getireyim. Bakara suresi 40 buyurmaktadır. Bu mukavele asla Allah Celle Celaluhu tarafından bozulmaz. Şayet siz bu mukaveleyi bozarsanız Allah da bozar. Ve deniyor ki Uhud'da da Allah size verdiği sözünü tuttu. Onun emri, izni ve meşiyeti ile işin başında kafirleri biçip geçiyordunuz. Sonra hiç beklenmedik bir anda ve yok yere piyaskoya girdiniz. Beş dakika sonra gelmeniz gerekirken, Ganimet'e 5 dakika evvel geldiniz ve emri beklemediniz. Evet, Sultanlar Sultanı komandanlık otağında emir verici anı bekliyordu fakat siz acele ettiniz. Derken aranıza niza girdi. Evet. Cephe bozulup da bir tabiyede tutunamayınca niza çıkar. Zaten her yeni karar teşettütü araya sebebiyet verir ve düşünce farklılıkları meydana getirir ve her düşüncenin saliki olur derken birlik ve vahdet bozulur Allah celle celaluhu size gösterdiği şeyi gösterdikten sonra baş kaldırdınız siz mukarrabinsiniz bu başkalarına göre günah olmayabilir ama siz huzuru risalet penahiye mashariyet cihetiyle insiba mashardınız Sürekli vahiy ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilhamlarıyla ve onun sohbetiyle boyanıyordunuz. Siz daha önceden baştan ayağa Allah Celle Celaluhu'nun memnun olacağı hüviyeti kesbetmiştiniz. Sevdiğiniz bir kısım şeyleri görünce dünyaydı bu ve çok önemli değildi. Olsa da olurdu olmasa da olurdu. Allah Celle Celaluhu onu da sizin elinizden aldı. Arzuladığınız o şeyden de sizi mahrum etti. Çünkü siz, ukbaya talip olsaydınız, dünya nasıl olsa arkadan gelecekti. Bir ölçüde dünyaya talip oldunuz. Halbuki dünya talebi için sarf edilen enerji kadar bir enerjiyle, ukba talep edilemez. Ukba daha himmetlice, Dünya daha aşağıdan takip edilmeliydi. Ayrıca siz ukbayı talep etseydiniz, dünya koşa koşa arkanızdan gelecekti. Unutmayın, kasem olsun, Allah Celle Celaluhu sizi affetti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o korkunç sarsıntıdan sonra bir bakıma yeni bir zafer elde etmişti. Ebu Süfyan ordusu Mekke'ye, Allah Resulü de onların içine ciddi bir korku saldıktan sonra Medine'ye döndüler. 3. Hamra-ül Esed'e doğru Tam Medine'ye geldikleri an, Nuaym İbni Mesud ki o esnada henüz yolunu bulamamış, henüz şikarına okunu atamamış, henüz ışığa gündüze uyanamamış bir talihsizdir. Onu tanıyanlar ona şeytan derlerdi. Evet, öyle bir dehaya sahipti. Uhud'da da bu şeytaniyetini bütün derinlikleriyle kullandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Ebu Süfyan, yeniden kuvvetler tertip etmiş geliyor. Beyhude savaşmayın, teslim olun dedi. Ne var ki, hiçbir mü'min buna pabuç bırakmadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'nin içine henüz girmiş ve yaralı olanlar yaralarına sargı sarma fırsatı dahi bulamamışlardı ki Ebu Süfyan'ın ordusuyla dönüp geriye geldiği haberini aldılar. Oysaki pek çoklarının ölümü bekleniyordu. Çünkü aralarında yürüyemeyecek derecede yaralı insanlar vardı. Buna rağmen hepsi kalktılar ve Hamraul Esed'e doğru yola çıktılar. Bu da Allah Resulü ve Müslümanlar adına yeniden bir sindirme hareketi olacaktı. Buyuracaktılar ki, dün uhutta bizimle kim var idiyse, yarın yine falan yerde toplansın. Kureyş ordusunu takibe çıkacağız. üzerlerinde örtüler, ölümleri intizar eden o insanlar birden bire mezardan diriliyor gibi hepsi dirildi ve denilen yerde toplanı verdiler. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayat bahş olan mübarek sesiyle ölüler bir kere daha diriliyordu. Yaralıların onun sesiyle dirilmesi de bir şey mi? Bu sayreinin dediği gibi <gülüyor> Eğer getirdiği mucizeler onun yüce şahsı kadar büyük olsaydı Mübarek adı çürümüş kemikler üzerine okunduğu an o kemikler bile dirilirdi. Artık her yanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in adı cemili duyuluyordu. Duyuluyor ve dört bir yan velveleyle sarsılıyordu. Sanki İsrafil sure üflemiş ve herkes mezardan kalkıp koşuyor gibiydi. Bu hadise münasebetiyle tarih bize bir tek insanın dahi arkada kaldığından bahsetmiyor. Aralarında kolu kopanlar, bacağını sürüye sürüye yürüyenler vardı ama geriye kalan yoktu. Hatta Abdurrahman İbni av diyor ki, öyleleri vardı ki yürüyemiyordu da sırtımızda taşıyorduk. Kılıç tutmaya takati kalmayanlar da vardı ve bu ordu gidip hedefine ulaştı. Haber hareketin önündeydi ve Kureyş sarsım sarsımdı. Asker etrafta panik hasıl etmeye dursun, daha haber ulaşır ulaşmaz, Ebu Süfyan kurtuluşu kaçmakta buldu. İslam ordusu zahiren hezimet gibi görünen bir durumdan sonra, adeta zafer naralarıyla Hamra-ül Esed'e kadar gitti. Orada bir gün kaldı, dinlendi ve maddi manevi yaraları sarılmış olarak geriye döndü. Bu son yürüyüşte hiç kimsenin burnu dahi kanamamıştı. Halbuki Ebu Süfyan sözde bir zafer elde etmiş gibiydi ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ordusuyla gelmekte olduğunu duyunca paniğe kapılıp geriye dönmüş ve kimse de ümit bırakmamıştı. Şimdi soruyorum, Uhud'da kim galip, kim mağlup? Kaçan Kureyşliler mi, kovalayan İslam ordusu mu? İşte böyle kritik bir anda mutlak bir mağlubiyeti eşi görülmemiş bir galibiyete çeviren ikinci bir erkan-ı harp göstermek herhalde mümkün değildir. Ve bu galibiyette Allah Resulü'nün inayet buğutlu muhteşem fetanetinin mührü ve damgası vardır. Değerli okur, belli bir çizgide Bedir ve Uhud'u Allah Resulü'nün stratejisi adına değerlendirmeye çalıştım. Bir avam insanın avamca ifadeleriyle bir erkan harbe düşen vazifeyi anlatma mecburiyetinde kaldığımdan dolayı, kulak tırmalayacak, muhakemelerinize takılacak ve ruhen sizi rencide edebilecek ifadeler kullanmış olabilirim. Allah Celle Celaluhu beni affetsin, siz de bağışlayın. A- Devamlı Değişen Strateji Şimdi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'deki durumunu, ve Uhud'daki başı zafer, sonu zafer, ortadaki sarsıntı ve bu sarsıntılara götüren hususları, gayet kısa ve ana başlıklar halinde arz etmeye çalışacağım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Bedir'de başka bir strateji, Uhud'da başka bir strateji, Hendek'te başka bir strateji, diğer bulundukları seferlerde de, başka başka stratejiler uygulayarak, daima düşmanlarını yanıltmış, şaşırtmış ve cephesi hesabına zayiat vermeden, bütün saadet asrında, kendi cephesinde yüz küsür insan şehit ve kurban verildiğini düşünün, o mübarek devreyi, bahtiyarlık ve mutlulukla kapamış, eşi emsali olmayan bir liderdir. Düşünün ki hasım koca bir dünyaya karşı, Amcasından sarı ırka, ondan siyah ırka kadar İran'ı harbettiği halde o bu kadarcık az zayiatla çok önemli işler başarmış ve çağlara imzasını atmıştır. Evet, Uhud'da ayrı bir strateji, Bedir'de ayrı bir strateji uyguladılar. Uhud'da hususi fedailer seçip önemli sorumluluklar yüklediler bir yere okçular yerleştirip düşman taarruzunu önlediler ve bizzat safların arasına girip safları kendi elleriyle tanzim buyurdular. Teşvikte bulundular. Müsabaka hissini coşturdular. Yani bazı sahabeyi gıptaya sevk edebilecek davranışlara çektiler. Mesela Ebu Ducane radiyallahu anha bir kılıç verip şahlandırdılar. Hatta latiftir Ebu Ducane radıyallahu anh'ın çalımlı çalımlı yürüyüşünü görünce buyurdular ki, senin bu yürüyüşünden Allah hoşlanmaz. Hoşlanmaz ama, burada düşmana karşı böyle yürünür. Hatta bu düşünceden hareketle bazı hukaha, harpte bala bıyık bırakmayı, cephede düşmana karşı mehip görünme bakımından tasvip etmişler ve insan, insan, cephede ne kadar çalımlı ve ölümü istihkar ediyor havası içinde görünürse, o kadar makbuldür demişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Bedir'de kullanmadığı bu taktiği Uhud'da kullanmış ve sahabeyi yarışa sevk etmiştir. Elinde gösterdiği kılıca herkes talip olmuş, ama o bu kılıcı Ebu Ducane'ye vermiştir. Kılıç ona verilince diğer bütün fedailer, birer Ebu Ducane radıyallahu anh kesilmiş ve onun gibi yiğitlikler göstermişlerdir. Bedir'de kullanılmayıp da Uhud'da kullanılan bir taktik de Uhud'da kadınların da bulunmuş olmasıdır. Nesibe radıyallahu anh'a'nın nasıl kahramanca savaştığına az da olsa yukarıda temas etmiştik. Hz. Fatıma validemiz radıyallahu anh'a bizzat savaşa iştirak etmiş miydi bilemiyoruz. Ne var ki savaşın sonunda babasının yüzündeki kanı elleriyle sildiği ve kanı durdurmak için hasır yakıp yaralanan yere bastırdığını muteber kitaplar kaydediyor. Demek ki yaralılara yardım, onların kuvve-i maneviyelerini takviye ve askerleri teşvik gibi maslahatlar gözetilerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'a kadınları da götürmüştü. B. Uhud'daki muhakkak malubiyetin sebepleri. Uhud'da iki zafer tablosu arasında bazı çatlaklıklar olduğu kabul edilmelidir. Buna sebep olarak da şu hususları zikredebiliriz. Birincisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha işin başında dışarıya çıkmayıp müdafaa harbi yapmak niyetine ve olumlu bir strateji uygulama teklifine karşılık sahabenin heyecanı onların emre itaatteki bu inceliği kavramalarına mani olmasaydı ki böyle bir hususta onlara düşen mutlak itaatti. Harp esnasında okçular için de aynı değerlendirmeyi yapmak mümkündür. Bu muhalefet Geçici de olsa böyle bir mağlubiyete vesile sayılabilir. İkincisi, dünyaya karşı meyil ve muhabbetleri olmayan ve bunu hicret esnasında her şeylerini bırakıp Medine'ye göç etmeleriyle ispat eden bu insanlar, kendi fıtrat ve ruh dünyalarıyla bir zıtlaşma ve çatışmaya girmişlerdi. Ahirete en yakın oldukları o hengamede, Ganimet ve dünya malıyla meşgul olmaları, mukarrabine göre gaflet sayıldığından, Cenab-ı Hak da o akrabul mukarrabinin cismani taraflarını darbelemekle bir nevi cezalandırdı. Ne var ki bu, sahabe seviyesini yakalamış insanlara has bir cezaydı. Evet, bizim gibiler için bazen sevap sayılabilecek durumlar, onlar için günah sayılabilir. Ve bundan dolayı da muaheze görebilirler. Hasenatı, ebrar, Seyyiatı mukarrebimdir. Üçüncüsü, karşı cephede Halid gibi bir askeri dehanın mevcudiyeti de sarsıntı sebeplerinin mühimlerinden sayılabilir. İleride büyük hizmetler yapacak olan Halid'in, yenilmezlik unvanını Cenab-ı Hak Uhud'da da korumuş ve muhafaza etmiştir ki, bu da onun hasenatı acilesine bir mükafatı acile demektir. Çünkü Halid ileride bu unvanın verdiği cesaret ve sapasağlam moraliyle hem Bizans'ın hem de Sasani'lerin başına bir balyoz gibi inecekti. Eğer Halid iştirak ettiği bu ilk savaşta mağlup olsaydı, ihtimal o yüksek moralle İslam'a altın sayfalar yazdıramazdı. Dördüncüsü Bedir'e iştirak edemeyenlerin yana yakıla yaptıkları dualar vardı. Bunlar hep şehit olmak için Cenab-ı Hakk'a dua dua yalvarıyorlardı. Ve işte bu dualar Allah Celle Celaluhu tarafından kabul edilmişti ki, Allah pek çoğunu o köprüden geçirmişti. Uhud'da geçirilen sarsıntı esnasında Enes bin Nadir, gözlerini semaya dikmiş ve panik içinde bulunanları göstererek Allah'ım, bunların yaptıklarından özür diliyorum demiş. Sonra da en gür sesiyle, Allah Resulü'nün öldüğü yerde siz niye yaşıyorsunuz? Sitemleriyle kendine düşman saplarına çalıp, vefat ettiğini zannettiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, kestirmeden kavuşma yollarını araştırıyordu. Evet, şehit namzetlerinin yaptıkları duaların hemen hepsi kabul olmuştu. Zaten insan onu istemiş de, ne zaman mahrum kalmıştır ki İşte aradan onca asır geçtikten sonra Murat Hüdavendigar Hazretleri Allah'ım ümmeti Muhammed'e aziz beni de şehid e ile sırpsındığı hem onun duasının hem de şehadetinin şahidi Müslümanlar zafer kazanır aziz olurlar Biraz sonra ölüler arasında dolaşırken Miroş'un hançeriyle o büyük insan da duasının ikinci şıkkına masariyetle şehit olur ve Rabbine kavuşur. Canı gönülden yapılan bu duaları Cenab-ı Hak kabul buyurmaktadır. İşte sahabenin şehit olmak için yaptıkları bunca dua Uhud'un ortasında kabul olmuş ve bunca insanın şehadeti de zahiren mağlubiyet gibi görünmüştür. Beşincisi, Uhud'da savaşanlar bir büyük zatın dediği gibi, ekseriyetle halin sahabeleriyle, istikbalin sahabeleriydi. Yani Uhud'da bizzat sahabe olanlarla, ileride sahabe olacak olan Amr Aslar, İkrimeler, halit bin veritler, İbni Hişamlar savaşıyorlardı. İşte istikbalde İslam fütühatının mühim bir rüknü olmaya namzet ve fıtraten malubiyete tahammülleri mümkün olmayan bu insanlar, onurları rencide olmadan İslam'a girsinler diye, Uhud'da geçici bir malubiyet yaşanmıştır. Altıncısı, Uhud'da meydana gelen o sarsıntıda, aynı zamanda bir tevhid dersi vardır. Bedir'deki muvaffakiyet, bazılarında belki sebep buğdunu havalandırmış olabilir. Gerçi düşmana karşı aziz ve onurlu olma masum bir duygudur ama yukarıda da ısrarla arz ettiğimiz gibi böyle bir duygunun anlık dahi olsa onların içinden geçmesi, onların ölçüsünde bir kurbiyeti paylaşanlar için bir seyyiye ve bir günah sayılabilir. Galibiyet ve mağlubiyet tamamen Allah Celle Celaluhu'nun hükmü altındadır. Bedir'de galip eden odur. Eğer onun kaza ve hükmü düşünülmeden, fertler kendilerine bir galibiyet isnat ederlerse, bu gizli bir şirk olabilir. Onlar, şirkin en hafifinden de fersah fersah uzaktırlar. Düşünce planında ve fikir bazında bunu herkes böyle kabul etmekle beraber, müşahhas bir misalle, Cenab-ı Hak sahabenin bu hususta hakkal yakin ölçüsünde bir imana ermesini murad etmiş ve Uhud'un ortasında mutlak bir zaferden sonra Müslümanları geçici de olsa mağlup duruma düşürmüştür. Sonra da hiç beklemedikleri bir anda onlara zafer bahşetmiş ve yine kendi meşiyet ve hakimiyetini hatırlatmıştır. Allahım, malik Mülk, tute Mülk, man teşa, ve tanzig Mülk, mım man teşa, ve teğz man teşa, ve tezil man teşa, biyedik al-akhir, ala, kül şeyin, ey Allahım, Mülk sahibi sensin. İstediğine verir, istediğinden alırsın. İstediğini aziz ve istediğini zelil edersin. Hayır bütünüyle senin elindedir. Sen her şeye kadirsin. Ali İmran Suresi 26 Mealindeki ayet, Uhud'da bütünüyle tezahür etmiş. Ve Müslümanlar bu ilahi icraatı gözleriyle bizzat görüp bizzat yaşamışlardı. Belki zahiren küçük zararları olmuştu ama, İman adına kazanılan bu nuru tevhid ve onun içinde hissedilen sırrı ehadiyet o zararları hiçe indirmiştir. Elbette kılıcın da tabiylenmenin de bir hakkı vardır. Ve bunlar muvafakati götürücü sebeplerdir. Fakat esas olan ancak ve ancak Cenab-ı Hakk'ın irade ve meşiyetidir. Çünkü her şeye kadir olan sadece odur. Evet, sanki Cenab-ı Hak, Uhud'daki geçici bozgunun diliyle müminlere şöyle demekteydi. Allah Celle Celaluhu'nun gücüne hesaba katmadan hiçbir yere varamazsınız. İşte görüyorsunuz ki, mutlak bir zaferden sonra insanlar mağlup da olabiliyor. Öyleyse Allah Celle Celaluhu dilemedikçe zafer elde edilemeyeceği gibi, mağlubiyetten kurtulmak da mümkün değildir. Esasen her müminin, ...pratikten böyle bir tevhid dersi almaya ne kadar da çok ihtiyacı var. Belki de sahabi, bize verilmek istenen bu büyük dersin temsilcileri oldular. Ayrıca, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme muhalefete verilen... ...bu geçici ceza ile, müminler tam bir teyakkuza geçmiş... Ve bundan böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı fikir beyan ederlerken dahi, kılık kırk yaran bir inceliğe ulaşmışlardı. Onların elde ettiği bu edep de elbette az bir kazanç değildi. O gün ve daha sonra, günler Allah Celle Celaluhu'nun kudret elinde evrilip çevrilmektedir. Ali İmran Suresi 140 Ancak netice, ...hemen her zaman inananlar lehinde ola gelmiştir... ...ve ola gelecektir. Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim... ...güzel netice müttakilerindir diyerek... ...bu türlü durumlarda bizi halin kaoslarından kurtararak... ...geleceğin ferah feza iklimlerinde dolaştırmaktadır. Nitekim Uhud'da bu durum aynen yaşanmış... Ve netice yine müminlerin zafer ve galibesiyle noktalanmıştır. Evet, çeşitli hikmetlere mebni, küçük bir arıza söz konusu olsa bile, Uhud katiyen bir yenilgi değildir. Hayır, Uhud çok yönlü, gizli bir zaferdir. C. Mağlubiyet psikolojisinin giderilmesi. Uhud'dan dönen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ordusuna yaptırdığı bu son manevrayla de onları eski moral gücüne kavuşturmuş olduğu halde Medine'ye avdet etmişti. Artık Müslümanlar eskisinden daha tecrübeli ve Allah Resulü'nün sözlerindeki inceliği anlamakta daha tetizdiler. Ancak harp esnasındaki geçici mağlubiyet civarda hemen duyulmuş hatta bazı Arap ve Yahudi kabilelerin iştahlarını bile kabartmıştı. Ota rencide olan onurun derhal giderilmesi ve Müslümanların esas güç ve kuvvetlerinin hissettirilmesi kaçınılmaz bir zaruretti. Ve bu işin gecikmeye de tahammülü yoktu. Hicri dördüncü sene Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşrikleriyle işbirliği yapan Nadir oğulları üzerine yürüdü. Bu Yahudi kabilesi Allah Resulüne karşı çok küstahlaşmış ve iki defa da onu öldürme teşebbüsünde bulunmuşlardı. Münafıkların ve Mekke müşriklerinin yardım talebine kanan ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme harbi ilan eden Nadiroğulları muhkem surların arkasına gizlenmekle her şeyi halledeceklerini zannediyorlardı. Halbuki 15 günlük bir muhasaradan sonra derhal teslim oldular. Teslim olduğu ve taşınabilir mallarını yanlarında götürmek şartıyla, yurt ve yuvalarını terk edip, başka yerlere göç etmeye razı oldular. Ölümden kurtuldukları için bayram yapıyorlardı. Giderken yaptıkları şenlik, Medine'de misli görülmemiş bir şenlikti. Bu nasıl bir zilletti ki, yuvalarından ayrılırken üzülme yerine, gülüp oynuyorlardı. 4. Bedri-i Ebu Sufyan Uhud'dan ayrılırken bir sene sonra Bedir'de buluşalım deyip meydan okumuş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onun bu teklifini kabul etmiş. Ve ertesi sene tam vaktinde ordusuyla Bedir'e geldi. Fakat müşriklerden hiçbir ses yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bir iki gün bekledi ve ardından Medine'ye döndü ki Buna İslam tarihinde Bedri Sugura denir. Daha önceki Bedre benzer küçük bir zafer kazanılmış ve müşriklerin kalbine korku salınmıştı. Nuaym bin Mesud Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip Kureyş'in büyük bir ordu toparlayıp Bedre doğru gelmekte olduğunu söyleyerek Müslümanları korkutmak istemişti. Halbuki onun verdiği bu haber sadece müminlerin imanını artırmıştı. Kur'an-ı Kerim bu hadiseden bahsederken şöyle der: jama'u İnsanlar onlara düşmanınız olan kimseler size karşı bir ordu topladılar. Onlardan korkun dediler. Bu onların imanını artırdı da Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. Ali İmran suresi 173. Bu ikinci Bedir'den de gayet itminan içinde dönmüşlerdi ve çölde tekrar emniyet esintileri duyuluyordu. Artık bir kere daha iyiden iyiye bütün kabilelerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emniyet atmosferi duyulmaya başlamıştı. Zatur Rika ve Mureysi Hicret'in beşinci senesinde de bu tür manevralar devam etti. Bu arada Enmar ve Salebe kabileleri Medine'ye taarruza karar vermişlerdi ki hadiseden haberdar olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına aldığı 400 kişiyle zat Rika' denilen yere geldi. Ancak Enmar ve Salebe kabileleri, Müslümanların geldiğini duyunca kaçıp inderine sığınmışlardı. Dolayısıyla da harp olmamıştı. Ancak bu da Müslümanlar adına hanesine işlenen gazalardan biriydi. Hemen bu hadiseden sonra Müreysi ve Mustalik oğulları gazası vuku buldu. Müreysi, Medine'ye dokuz konak mesafede bir yerin adıdır. Burada oturan müşrikler, Mekke müşriklerinin ifaline kapılarak, Medine'ye hücum etmeye karar vermişlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Zeyd bin Hasip'le haberin doğruluk derecesini tetkik etti. Gelen haber, Zeyd tarafından da tasdik edildi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mureisi üzerine bir sefer düzenledi. Müstalik oğulları, Müslümanların gelişinden haberdar olunca kaçtılar. Sadece Mureisi ahalisi, toparlanarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına çıktı ve yapılan savaşta Mureisi kabilesi de yenildi. Bu karşılaşmada Müslümanlardan kimseye bir şey olmamış, karşı taraftansa on kişi ölmüştü. Medine'ye dönülürken de 600 esir, 2000 deve ve 5000 keçiyle dönülüyordu. Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaferler zincirine birini daha eklemişti. Bu gazadan dönüşte bazı münafıklar hem ganimetten istifade etmek hem de Müslümanların arasına nifak sokmak için Müslümanların içine sızdılar. Hatta bir kuyudan devesini önce sulamak hakkı kendisine ait olduğunu iddia eden, ensar ve muhacirinden iki kişi arasında çıkan küçük bir kavgadan istifade etme yolunu bile denemek istediler. Ve yine bu münafıklar, iffeti ayetle sabit ve huriler kadar afife, Ayşe anamız radiyallahu anhaya malum iftirayı bu gazadan dönerken attılar. Ve yine bu kazadan dönerken Abdullah bin Übey bin Selul ki münafıkların reisidir. Medine'ye döndüğümüzde azizler zelilleri oradan çıkaracak demiş. Kendisini aziz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve Müslümanları ise haşa zelil olarak vasıflandırmıştı. Ancak bu münafığın oğlu büyük sahabe Abdullah radıyallahu an tam Medine'ye girileceği zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aziz, bense zelilim demedikçe seni Medine'ye sokmam demiş, babasına Efendimizin izzetini ikrar ettireceği ana kadar onu Medine'ye sokmamıştı. 6. Seferlerde Gece Faktörü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bütün seferlerine gece çıkıyordu. Gecede ayrı bir sır vardı. Zaten Kur'an-ı Kerim de dolaylı yollarla ona hep gece yolculuğunu tavsiye etmiyor mu? Hz. Musa aleyhisselam, inananları geceleyin alıp götürmüştü. Cenab-ı Hak ona, فَاسْرِ bi'ibadi لَيْلًا innakum مُتَّبَعُونَ Kullarımı geceleyin yola çıkar, şüphesiz takip olunacaksınız. Duhan Suresi 23 buyurmuştu. Hazreti Lut Aleyhisselam'a da aynı emir verilmiş ve Geceleyin bir ara ailenle beraber yola çık denmişti. Hud Suresi 81 Nebiler Sultanı, Cibril'i çok geride bırakan o semavi seyahatini de gece yapmış ve miraca gece çıkmıştı. İşte bu gök yolculuğunu anlatan ayet. Sübhanellezi esra bi'abidihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aqasalladhi bârakna havlehu linuriyahu min âyâtina. İnnehu huve's-semî'ul basîr. Kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bir gece mescid-i haramdan kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için Çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Muhakkak O, Semiy'dir, Basîr'dir. İsra Suresi 1 Hemen her peygamberin bir gece yolculuğu vardır. Zira menziller geceleri kat edilir. Rabbe vasıl olma geceleri olur. Cenab-ı Hak birçok ayetinde gece üzerine yemin eder. Karanlığın bağrında yapılan aydınlık işler, Geceleri gündüzlerden daha nurlu kılmıştır. Hz. Hakk'ı, Ey dide nedir uyku, Gel uyan gecelerde, Kevkeplerin et seyrini seyran gecelerde der. Mesafe alan gece alır. Alnı geceleri seccade ile tanışan, Ve seccadesi gözyaşıyla ıslanan talihli, Geceleri adeta mesafelerle yarışır. Evinin duvarları onun ahına aşina olan, geceleri merdiven merdiven yükselir ve mesafeler üstü alemlere ulaşır. Alanlar mesafeyi gece aldılar. Gece yatanlarsa hep yolda kaldılar. Berzah azabından kurtulmayı düşünüyorsanız, gecelerinizi teheccütsüz bırakmayınız. Bırakmayınız, zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç bırakmamıştı. Doktor İkbal diyor ki, 20 sene Londra'da o sisli dünyada kaldım. Bir gece olsun teheccüdü terk ettiğimi hatırlamıyorum. Evet, Kur'an'ın ifadesiyle hiçbir sesin olmadığı, Söylediğiniz her sözün vicdanınızda muhakes bulduğu gecelerin sessizliğini değerlendiren mesafe alır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem maddi manevi mesafeleri geceleri yumak gibi sarıyor ve mesafe üstüne mesafe alıyordu. Evet o seferlerini geceleri yapıyor, gündüzleri de dinleniyordu. Böylece birdenbire onu karşısında gören herkes şaşırıyor ve ne yapacağını bilemiyordu. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَر۪ينَ 177 ayeti bu ürperten görünüşten bir kesidi resmediyor. Evet onlar bir cemaatin sahasına, alanına, meydanına kondu mu, yani o ordusunu getirip bir yere kurdu mu, artık onların işleri bitikti. Onlar için çirkin ve üzücü bir sabah vardı. Ayrıca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hücumlarını da hep fecir vakti yapıyordu. Fecir vakti namazlarıyla ezanlarıyla o yer ahalisinin düşüncesini ortaya çıkarıyordu ve fecir vakti badı tecelliinin estiği zamanlardı. Yine Hazreti Hakkı der: Seherlerde eser badı tecelli, uyan ey gözlerin vakti seherde badı tecelliinin estiği. Mü'minin metafizik gerileme geçtiği ve sabah namazına kalkmaya alışan bir mü'min için seher vakti çok önemlidir. Bu itibarla o hep fecri kollardı. Düşman esneye esneye yatağından kalktığı dakikalarda birdenbire mü'mini bütün gerilimiyle karşısında bulurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolu büyük ölçüde buydu. Hayber surlarının dibinde Allahu Ekber. Haribet Hayber <gülüyor> Allahu Ekber Hayber harap oldu dediği zaman Hayber kalesi sarsılıyordu ama Kimsenin bu ordunun oraya kadar geldiğinden haberi yoktu Tabii o bütün bu seferlerini yıldırım hareketiyle yapıyordu O fevkalade seri ve askeri tabirle muttasıl yürüyordu Öyle bir yürüyordu ki hecin deveyle dahi ona yetişmek mümkün değildi Müstalik oğulları seferi, bu seri seferlerden biriydi. Seferden dönüşte nifak çıkmıştı ki, bu nifağın yayılmasına meydan vermemenin yolunu, fetaneti Azam, muttasıl yürüyüşte buldu ve seri yürüyüş emri verdi. Hiç durmadan öyle yüründü ki, münafıklar durup fitneyi büyütme fırsatı bulamadılar. Übey İbni Selül, içinden kurup duruyordu ama, İçinde kurup durduğu şeyleri oturup olgunlaştırma fırsatını bulamıyordu. Adeta herkes koşa koşa yürüyordu. Gidişte öyle oldu, gelişte. Ve öyle bir yoruldular ki, dinlenme izni verilince de yatıp kaldılar. O gün güneş doğuncaya kadar uyumuşlardı. Ve belki de ilk defa sabah namazını kuşluk vaktinde kılıyorlardı. Hicretin beşinci senesine kadar hep böyle gelindi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karşısında teker teker tutunamayacaklarını anlayan kavim ve kabileler, bir araya gelip yek vücut olmaya karar verdiler. Bu defa bütün güçleri bir merkezde toplayacak ve Medine'ye öyle hücum edeceklerdi. 7. Hendek Daha önce sürgün edilen Nadir oğulları Hayber'e yerleşmiş, ve Hayberlileri sürekli Allah Resulü'ne karşı kışkırtıyorlardı. İleri gelenlerinden bazılarını Kureyş'e, bazılarını da Gatafan kabilesine gönderdiler. Her iki taraf da zaten Müslümanları yok etme planına teklif kimden gelirse gelsin teşne ve hazır bulunuyorlardı. Bunlara Esed ve Selim oğulları da iştirak edince manzara aynen Çanakkale'yi andırıyor ve Akif'in kimi Hindu Kimi yamyam, kimi bilmem ne bela Mısra'ını hatırlatıyordu. Bütün Yahudi ve müşrik kabileler adeta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabını imha etmede ittifak içindeydiler. Nihayet karşı cephe 24 bin askeriyle Medine'ye yürümeye karar verdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o müthiş haber alma sistemiyle durumdan çoktan haberdar olmuştu ashabını topladı, harp tekniği hakkında onlarla istişare etti. Herkesin değişik teklifleri yanında, Selman-ı Farisi'nin teklifi ashabça hüsnü kabul gördü. Düşmanın taarruz etmesi muhtemel yerlere hendekler kazılacak ve hendek içinde müdafaa harbi yapılacaktı. Bu taktik, o güne kadar hiç görülmemiş bir taktikti. Kureyş ve müttefikleri, Uhud veya Bedir gibi bir muharebe bekliyorlardı. Oysaki bu defa onları yine hiç düşünmedikleri bir sürpriz ve farklı bir strateji bekliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafa yerleştirdiği askerlerle yapılan bu işlemden çevredekilerin haberdar olması önlenmiş oldu. Zira askerler Medine ve civarında kuş uçurtmuyordu. Hendek kazımı Dikkatli bir gizlilik içinde yerine getirildi. Nitekim küffar ordusu Medine'ye gelip de karşılarında böyle bir hendek görünce şaşırıp kalmışlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına 300 insan almış. Kendisi de bizzat işin içinde olmak üzere bu 300 insanla hendek kazmaya başlamıştı. Kişi başına bir arşın hendek kazılacaktı. Onları onar onar gruplara ayırmış ve böylece yine meseleye bir yarış havası vermişti. Derinlik atıyla oraya düşen bir insanın bir daha çıkamayacağı şekilde ayarlanacaktı. Genişlikse en mahir süvari'nin dahi geçemeyeceği ölçüde planlanmıştı. Günümüzde bu hendek tamamen kapanmış durumda. İçinde bizzat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de kazma sallayıp manivela kullandığı bu hendeyi asli hüviyetle görmeyine kadar arzu ederdik. Bugün hendeyin izleri olarak gösterilen yerler ne derece doğrudur bilemeyeceğim. Ancak bir erkan-ı harp buraları inceler ve gösterilen yere evet burası olabilir derse hendek diye gösterilen yerlerin üzerinde durulmaya değer. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hendek kazımında bizzat çalıştı. Ve onun bu davranışı askerlere apayrı bir güç kaynağı oldu. Bazen onları yarışa sevk ediyor, bazen de hem ensara hem de muhacirine iltifatta bulunuyordu. Asker açtı. Herkes karnına taş bağlamıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise onların önünde, iki taşla bu açlığı aşmaya çalışıyordu. Aslında ne açlık ne de susuzluk, onların azim ve gayretine hiç mi hiç tesir edemiyordu. Coştukça coşuyorlar ve hep bir ağızdan şunları mırıldanıyorlardı. نَحْنُ Bizler o kimseleriz ki, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme biat ettik. Hayatta kaldığımız sürece de cihad edeceğiz. Ve arkasından da Allah'ım kasem olsun sen olmasaydın biz asla hidayete eremezdik. ''Tasadduk edemez namaz kılamazdık. Sekine indir üzerimize ve eğer düşmanla karşılaşırsak ayaklarımızı sabit kıl.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların bu sözlerine bazen iştirak ediyor ve şöyle diyordu. Allahümme la aysa illa aysul akhira Faghfir lil ansari vel muhacira Allah'ım ahiret hayatından başka hayat yoktur sen ensar ve muhacirine mağfiret eyle. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem safları tanzim ederken sel tepesini arkasına almış, kadınları da sağlam sığınaklara göndermişti. Ben asker değilim ama anladığım kadarıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu taktiğini bizzat yerinde ve uzun uzun tetkik edildiğinde en isabetli kararın onun sırtını sel tepesine vermede olduğu görülecektir. Bütün bu kararları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok ani ve hiç beklemeden vermişti. Vermişti ve hepsi yerli yerindeydi. medine müdafa müdafaa ile alakalı bu tedbirler alınırken, Kureyza oğullarının muhtemel saldırısı da göz önünde tutulmuştu. O cepheyi de başlarında Selem bin Eslem, bir grup sahabe ile koruma altına almıştı. Evet, bütün ihtimaller nazara alınıyor ve hiçbir hadise tesadüfe bırakılmıyordu. Hendeyin dar bir yeri vardı. Usta bir binici ve iyi bir at, buradan zor da olsa atlayıp karşıya geçebilirdi. İlk bakışta bu bir ihmal gibi görülebilirdi. Halbuki orada da yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, akıllara durgunluk veren fetanetine bir geçit vardı zira en güçlü ve en kuvvetli olan müşrikler bu dar yerden atlamayı deneyecekler ve teker teker Müslümanların ortasına düşeceklerdi bu da bir yoldu ama mevsimi geleceği ana kadar bunu kimse fark etmeyecekti derken hadiseler döndü dolaştı sonunda gelip Resulullah'ın dediğine ulaştı Evet, hadiseler aynen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in düşündüğü şekilde cereyan etti. Civarın en meşhur muharipleri şanslarını denemeye başladılar ve bir bir telaf oldular. Hendeyi ilk geçen Amr bin Abdiwud oldu. Çok yaşlı olmasına rağmen 100 muharibe denk kabul ediliyordu. Bir mübariz talep etti. Karşısına Hazreti Ali radıyallahu an çıktı. Amr karşısında bir çocuk görünce onunla istihza etti. Ona karşı at üzerinde savaşmayı gururuna yediremediği için de atından indi ve bir kılıç darbesiyle atını yere serdi. Sonra da Hazreti Ali radıyallahu anh'ın karşısına dikildi, ilk darbeyi Amr yaptı. Darbenin şiddetinden Hazreti Ali radıyallahu anh'ın kalkanı parçalandı ve kılıcın ucu yüzünü hafif yaraladı. Hazreti Ali radıyallahu anh mukabele etti. Salladığı kılıç, Amr'ın tam omuzuna isabet etmişti. Bu esnada Hazreti Ali radıyallahu anh tekbir getirince, Müslümanlar da bir ağızdan tekbir getirmişlerdi. Eğer Amr, kılıç darbesiyle ölmeseydi, zaten bu tekbir seslerinin şiddetinden yine ölecekti. Amr'ın ölümü, müşrikler arasında müthiş bir sarsıntı meydana getirdi. Müminlerse o nispetle sevinmiş ve moral kazanmışlardı. Amr'ın ardından Dirar ve Hübeyre isimli muharipler gelmiş. Onlar da Hazreti Ali radıyallahu anh'ın darbelerine dayanamayıp kaçmışlardı. Son olarak da Araplar arasında en meşhur muhariplerden Nevfel Hendeyi atlayıp karşıya geçmeyi başarmıştı. Onu da Hazreti Ali radıyallahu anh karşıladı. Kaçayım derken Hendeye yuvarlandı. Ardından da Müslümanlar attıkları taşlarla işini bitirivermişlerdi. Nevfel, beni şerefli bir ölümle öldürün diye yalvardı. Hazreti Ali radıyallahu an indi ve kılıçla onun da işini bitirdi. Muhasaranın en şiddetli günü de buydu. Bir ay kadar süren muhasara artık eski şiddetini kaybetmeye yüz tutmuş, Kimse de onu devam ettirme arzu ve isteği kalmamıştı. Zaten 24 bin insana bakmak da pek kolay değildi. Kureyza oğulları müşriklerin hendeyi geçemediğini, geçenlerin de birbiri öldürüldüğünü görünce kadınların bulunduğu sığınağa hücum etmeyi kararlaştırdılar. Taarruzdan evvel de içlerinden birini casus olarak gönderdiler. Hazreti Safiye radiyallahu anha Sığınağın etrafında dolaşan Yahudi'ye ansızın hücum etti ve onu orada yere serdi. Ve silahlarını alıp sığınağa getirdi. Yahudiler gönderdikleri adamın öldürüldüğünü anlayınca, Orada bir askeri birlik var zehabına kapıldılar. Ve saldırı düşüncelerinden vazgeçtiler. İslam düşmanları bu harbe kendilerinden gayet emin olarak gelmişlerdi. Hemen birkaç gün içinde Müslümanların işini bitirip döneceklerdi ancak tahminlerinde çok yanılmışlardı ve bunu anladıkları zaman da artık bozgun içinde geriye dönüyorlardı. Bu kuşatırada şartlar hep kâfirlerin aleyhine işlemişti. Kış bastırmak üzereydi. Mekke insanı Medine'nin kışına dayanamazdı. Zaten kış için de hiçbir hazırlıkları yoktu. Günlerden beri esip duran rüzgar rüzgar olmaktan çıkmış çadırları söküp götürecek şiddette bir kasırga haline gelmişti. Müşriklerin daha fazla dayanmaları mümkün değildi. Nitekim öyle de oldu. Bir müddet sonra Ebu Süfyan, istemeye istemeye, ricaat emri verdi. A. Kur'an'da Hendek günü. Kur'an-ı Kerim, Hendek savaşından, tafsilatıyla bahseder. İsterseniz şimdi de, onun satır aralarından muharebeyi takip edelim. Daha sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hendek Savaşı'nda gösterdiği askeri dehaya bir işarette bulunalım. Bu hadise münasebetiyle Kur'an Ya eyyühellezine âmenuzkuru ni'metallâhi aleykum. İzcaetkum cunudum fa arselnâ aleyhim ríhan ve cunuden lem taravhâ. Ve kânallâhu bimâ te'melûne basîrâ. Ey iman edenler Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Üzerinize ordular gelmişti. Biz de onların üzerine kasırga ve göremediğiniz ordular göndermiştik. İfce ukum min ve min ve ve zunun Onlar Size yukarınızdan ve aşağınızdan gelmişlerdi. Gözler dönmüş, yürekler de ağızlara gelmişti. Allah için çeşitli tahminlerde bulunuyordunuz. İşte orada inananlar denenmiş ve çok şiddetli sarsıntıya uğratılmışlardı. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي مَّا وَرَسُولُهُ إِلَّا İki yüzlüler ve kalplerinde hastalık olanlar Allah Celle Celaluhu ve Peygamberi bize sadece kuru vaatlerde bulundular diyorlardı. وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُوا İçlerinden bir takımı da, ey Medine'deler, tutunacak dalınız yok, geri dönün, demişti. Bir diğerleri de peygamberden, evlerimiz düşmana açıktır diyerek izin istemişlerdi. Oysa evleri açık değildi, kaçmak istiyorlardı. Eğer Medine'nin etrafından üzerlerine varılmış olsa, sonra da kendilerinden fitne çıkarmaları istense, hemen buna teşebbüs eder ve derhal yapmaktan geri kalmazlardı. Valladı kanu, Ahdullah min kabrul, la yolluna adıbar. Ve kan Ahdullahi meseula. Anlılsın ki daha önce sırt çevirip kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen ahd sorulacaktır. Ahzab suresi 9'dan 15. ayete kadar. Müminlerin moral ve iman gücü de aynı surede şu şekilde anlatılır. <gülüyor> Müminler düşman birliklerini gördükleri zaman işte bu Allah ve Peygamberinin bize vaat ettiğidir, Allah ve Peygamberi doğru söylemiştir dediler. Bu onların ancak iman ve teslimiyetlerini artırdı. Ahzab Suresi 22 Prensip olarak Siyer'e ait tafsirata girmeyeceğim. Zaten bu türlü mevzulara temasımız dolayısıyla oluyor. Bizim esas hedefimiz, naklettiğimiz hususlarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risalet yönünü görüp gösterebilmektedir. O, öyle bir fetanete sahiptir ki, bu fetanetinin çeşitli buğutları vardır. Ve bu buğutlardan birisi de onun erkan-ı harpleri aşan bir erkan-ı harp olma buğududur. Nasıl ki Bedir ve Uhud muharebelerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eşsiz bir erkan-ı harp olduğunu, tabi bizim sınırlı malumatımız çerçevesinde ve işin ehli olmadığımızı da itiraf ederek, ispata çalıştık. Hendek Harbi'nde de aynı ölçüde birkaç söz söylemeye gayret edeceğiz. Evet, o sallallahu aleyhi ve sellem eşsiz bir kumandandır. Ve Hendek Savaşı da bizim bu hükmümüzü tasdik edip doğrulamaktadır. Hendek Savaşı en zor şartlar altında kazanılmış muhteşem bir zaferdir. Bu zaferi hazırlayan şartlar bizzat Cenab-ı Hakk'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme talim ettiği çerçevede gelişmiş ve o müthiş fetanet, Cenab-ı Hakk'ın kendisine vahiy ve ilham yoluyla talim buyurduğu bu şartları anlamış, anladıklarını tatbike koymuş ve işte bu zafer de böyle gerçekleşmişti. Evet, beşeri sınırlar içinde o kadar çetin ve alehte şartlar altında böyle bir muvaffakiyete ermek çok zordu. Hatta imkansızdı. Şimdi biz teker teker efendimizin bu muharebede kullandığı taktikleri görmeye çalışalım ki, bir kere daha Hendek bize Muhammedur Resulullah dedirsin.